<gülüyor> hepinize selamünaleyküm, aleyküm ve ve berekat Allah hepinize merhamet etsin akşamınız hayırlı olsun Rabbim gündüz boyunca işlemiş olduğumuz günahları aff mağfiret eylesin günahın küçüğünden de büyüğünden de bizleri uzak kılsın Allah bizlere merhamet etsin. Musa kardeşten önce bir arkadaşın bir sorusu vardı üzerinde. İnşallah mikrofon olursa sesli olarak izah edeyim dedim. Önce o kardeşin kısaca sorduğu soruya cevap verecek olursa kardeşimizin şöyle bir sorusu vardı. Kötülüğü bertaraf etmek ve eğer sana daha büyük bir fitne olarak geri döneceksen o zaman susmak daha hayırlıdır veya onu yapmamak diye bir şey soruyor kardeşimiz. Bunun bu kötülüğü bu fitneyi birçok yönlü ele almak gerekir. Mesela bir Müslümanın ayıbını ele alın veya bir kızgınlık anını Hızgınlık anında bir insanın yerini değiştirmesi, ömrü çekmesi, Allah'a sığınması, veyahut bir müminin ayıbını gördüğünde onu kapatması, Allah Azze ve Celle'nin de yerinde, insanların huzurunda onun ayıbını örtme meselesi var. Hatırsız. ...benim yukarıdaki mikrofonu yetiştirmek istiyorum. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin... ...bir kavme diyor, akıl edemeyeceği şeyleri söylemeyin. Yukarıda gelen ilim davumdaki. Olar ki diyor, Allah'a ve isyan eder hale getirebilirsiniz... Diyor. Veyahut Taberani Muhyremiz Sayı'da gelen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine davet için bir tarafa çıkıyor. Bu davet esnasında bir bedeli geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakikaten çok ağır hakaretlerde bulunuyor ve kendisini kabul etmediğini söylüyor. En sonunda da elinde bir keler ölüşü. Şu keler dirilip de sana şehadet eder ancak o zaman inanırım diyor. Allah Resulü'nün isimâtu vesselam resulü kelere dönüyor. Ona ben kimim diye soruyor ölü kelere. Sesim geliyor değil? Sandırsam şu an geliyor. Evet. Benim torun mikrofon kenarını gördü. Elimden ağrıyordu. Bu takabir mikrofon. Şu an sesim bozuk mu? Olmaz lazım. Ses bozuk mu? Evet tevhidle bozuk olmaması lazım. Tamam Zafer Zafer de iyiyse herkes de iyi Öyle mi? Hı -hı. Öyle mi? Şimdi yok değil mi? Şimdi yok mu? Var peki elimizde bu tezrede artık ne yapalım sorunun azizliğini uğraşalım hayırlısı evet. şimdi kelere ben kimim diye sorduğunda keler ölü keler dile gelir Allah hazze ve celle'yi gereği gibi hamd ettikten sonra Şehadet ederim ki Sen o Allah'ın Resulüsü'nü Bunlar Aleyküm selam Allah, Allah, ın... Allah ın arkadaşlar Yapacak bir şeyim yok Dışarıdayım Hafif rüzgar ama <gülüyor> Rüzgar da. Herhalde sesi sessiz cızırtı yapmaz. Kesinlikle mikrofonu bırakayım. Yani hiçbir şey yapmayın. Herhalde hatlarla alakalı bir şey var. Şimdi buna rağmen bedev çekiyor gidiyor. Bedevi çekip gidiyor. Yani o kadar delili gördüğü halde Allah Resulü Aleyhisselatü hiçbir şey demiyor. Bu da şunu gösteriyor ki bizler günlük hayatta takılmamız gereken, yakalamamız gereken esasları güzel bilmemiz gerekiyor. Muhakkak biz sabahın uyuşukluğu, öğlenin rehaveti, ikindinin telaşı, akşamın yorgunluğu hepimizde mevcut. Ama bunların üzerine düşünün bir insanın bir kahve içmesi bir dostunu görmesi veya bir komşunun gelmesi oturması, bir hastayı ziyaret etmesi veya Allah için bir araya gelip bir şeyleri konuşma, insanın bütün gün boyunca yapmış olduğu uğraşları ne yapıyor bir hafifletme. Yani bir dinlenme oluyor. Onun için nasihat veya bazı meselelerin sorusunda, cevabında da e, insanların ihtiyaçlarına göre bazı şeyleri gündeme getirmek gerekiyor. Bugün isterseniz ben size cehennemle alakalı, cehennemden sakınmayla alakalı, cehennemden uyarmadan alakalı e, birkaç nasihat yapayım. İster misiniz? Aleykümselam Her şey yalan değil Acama gerçek Allah hepimize merhamet etsin Bir mum bir Ateşine dayanamayan bizlere Allah merhamet etsin Kardeşlerim Bakın Allah Azze ve Celle ey inananlar kendinizi ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kuruyun. Onun başında iri gövdeli haşin Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve en dolunduklarını yapan melekler vardır. Rabbimiz Allah'ın tahrim altıda eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız yakıtlı insanlar ile taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden korkun diyor Bakara 24'te ve kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının diyor alimlerimiz 31 ve yine ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım diyor. Değil 14. Ve onların üstlerinde ateşten gölgeler altlarında da ateşten gölgeler var. İşte Allah kullarını bu azabıyla korkutuyor. Ey kullarım benden korkun diyor. Yine başka bir ayette bu insan için bir öğüttür. Hayır, hayır. Andolsun aya, geriliğin gece karanlığına, söken şafa, sakal, cehennem, büyük gerçeklerden birisidir. İnsanlar için uyarıcıdır. Aranızdaki ilerlemek isteyenler için de geriye gitmeyi tercih edenler için de diyor müddetten. Allah bizlere merhamet etsin. Allah ateşten, ateş ehlinden olmamayı bizlere mensip etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada kardeşlerim, insanlar için bir uyarıdır diyor. Yani bize hitap ediyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada çok keskin bir şekilde bizleri uyarıyor. O büyük gerçeklerden biridir ayeti cehennem faski denmiştir kardeşler. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam efendimiz bir gün bir sözünde diyor ki ben sizi diyor alev saçan ateşe karşı uyardım ben sizi alev saçan ateşe karşı uyardım. Hatta çarşıda bulunan birisi Ali Vesselam'ın dediğini benim bulunduğum bu makamdan işte biliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü o kadar yüksek sesler söylüyor ki kardeşlerim Melina Çarsı'nın en uzak yerindeki bir adam Allah Resulü ve Vesselam'ın minberde söylediği bu sözü işitmiştir. Yani ben sizi ateşten sakındırıyorum sözünü. Allah bunu tutanlardan eylesin. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sözü tane tane söyler sesini fazla yükseltmez. Ama bu meselede bu kadar yüksek sesle ve ta ilerideki insanın duyabileceği şekilde söylüyorsa öyleyse bu nasihat fark eder. Yani ateşten korununuz buyuruyor. Sonra yine ateşten korununuz diyor. Bunu üç kere tekrarlıyor kardeşlerim. Öyle ki diyor sahabe biz onun ateşin sıcaklığından yüzünü öbür tarafa çevirdiğini zannettik diyor. Sonra diyor ki Allah'ın salatı, selamı onun üzerine olsun. Onun kevser havuzuna varmayı hepimize Rabbim nasip etsin. Kovulanlardan bizleri eylemesin. Bir diyor sadaka, yani bir parça hurmayla bile diyor sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun diyor. Bunu bulamazsanız, güzel bir sözden kendinizi muhafaza edin. Burayı yakalayabildik mi kardeşlerim? Bir hurma danesiyle bile olsa bir sadaka verip kendinizi ateşten koruyun diyor. Bunu bulamadın mı? Bari güzel söz söyleyin. İnsanlara nasihat edin böylelikle kendinizi ateşten koruyun diyor. Demek ki iyilikler kötülükleri siliyor kardeşlerim. İnsan her ne kadar günah işlese dahi bir iyilik yapmalı ve tövbe etmelidir. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Aleyküm selamlar aleyküm Enes diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere bir gün şöyle buyurdu diyor. Allahu u Teala'nın sizi teşvik ettiği şeye rağbet edin. Cehennem azabı ve cezasıyla korkun da korkutup sakın. Eğer cennetten bir damla sizinle olsaydı dünyada içinde bulunduğunuz nimetlerden daha iyidir. Yok, eğer cehennemden bir damla sizinle olsaydı dünyanızda elinde ne varsa onu yok etmeye yeterdi. Allah bizlere rahmet etsin. Rabb'in ateşten sakınmaya, cennete talip olmayı nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde kardeşlerim, benim ve ümmetimin hali ateş tutuşturan, ateşe haşer ölmesin diye, yani kelebek veya diğer hayvanların geldiği adamın durumuna benzer diyor. Adam diyor onlar ölmesin diye soğuk havada ateş yakar. bunlar ateşe doğru koşar diyor. Ben sizin diyor kemerlerinizden tutmuş çekiyorum. Sizse diyor ateşe doğru koşuyorsunuz diyor. Ancak ben sizin kemerlerinizden tutmuş çekerim. Sizse bana galebe çalar içine girmeye başlarsınız diyor. Bu ne demek? Biliyor musunuz kardeşlerim? Allah bize muhafret etsin. Allah'ın sözlerini, Resulullah'ın sünnetini ne kadar öğrenip geriye atarsak işte o nispette ateşe girmeye başlarız. Aynen hadit suresini okursanız o müminler için diyor Allah'ın zikri için Allah dağınıldığında kalplerin titreme vakti gelmedi yani Allah korkusu Allah'a kavuşma sevgisi onun emir ve nehirlerini tutma arkasından hemen Rabbim'i yarıyor. sakın ola ki diyor Yahudiler Hristiyanlar gibi olmayın onlar ne yaptılar? peygamberlerinin getirmiş olduğu kitapları arkaya attılar. Kalpleri kaskat oldu ve kafirleştiler. Sakın sizler de öyle olmayın diyor. Yani ben sizin diyor kemerinizden tutmuş çekiyorum. Yani gecesi, gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktım. Sizse ateşe doğru koşuyorsunuz diyor. Allah nasihatı tutup ateşten sakınan ve ateşten uzak olanlardan eylesiniz. Amin Yaşım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sürekli bizi uyarmış kardeşlerim. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette ben sizi uyarıyorum. Cehennemden sakının diyor. Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Öldüğünüzde terk edilebilirsiniz. Ve ben sizin havzın başındayım. Kim gelirse kurtuluşa erer. Bazı kavimler sol tarafa alınır. Ben ya Rabbi ümmetim derim. Allah onlar senden sonra gerisin geriye döndüler. Yani eski inançlarına döndüler derim. Ben sizi uyarıyorum ve diyorum ki cehennemden sakının, sınırları aşmaktan sakının, cehennemden sakının, hatları aşmaktan sakının diyor. Allah nasihat anlardan eylesin kardeşlerim. O havuzdan korulup uzak olun, uzak olun denilenlerden eylemesin. Onlar senden sonra birçok şeyler icat ettiler diyor senin sünnetinden imtina ettiler. Geri durdular. Direndiler diyor. Acaba bunlar ne kardeşlerim? Bu sünnetler neler? Hep hafif alma, cahil kalma, ilimsiz olma, birilerinin revaçta olmasına, Müslümanın gücünün itmesine ve başka güçlerin denge unsuru olmasından kaynaklanan mesele Halbuki ateşten sakınan, cehennemden sakınan, Allah'a itaat eden birisi e korkacağı, çekineceği, ürkeceği bir şey yok ki kardeşlerim. Biz hepimiz öldükten sonra kimi hesap vereceğiz? Allah'a değil mi? Allah'a hesap verirken birileri bize arka çıkıp yardım olabilecek mi? Mal, çocuk, etraf, hiçbir sıpayda vermeyecek. Hiçbir kınayıcının kınasından kınamasından öyleyse korkmamamız gerekir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmemiz gerekir. Kalk, en yakınlarını uyar diyor. Allah Resulü'nün isinatvesinin bu ayet indiğinde bütün kureyşleri toplamış onları İslam'a davet etmiştir. Ve hepsine kendinizi cehennem ateşinden koruyun demiştir. Tek tek de kavimlerin isimlerini saymıştır ve hepsinin ismini saydıktan sonra kendinizi cehennem ateşinden koruyun demiştir. Ve ey Muhammed kızı Fatıma, kendini ateşten koru çünkü ben Allah'ın yanında sizin için hiçbir şeye sahip değilim demiştir. Allah bizlere muğfiret etsin kardeşlerim. Cehennemden hem sakın, hem de sakındırmamız gerekiyor. Gücünüzün nispetinde cenneti isteyin ve gücünüzün yettiği kadar cehennemden kaçının diyor. Çünkü cennet kendisini isteyene karşı ilgisiz kalmaz Cehennem de kendisinden kaçandan kafir olmaz. Ahiret tuzaklarla sarılıp, Dünya ise şevvet ve lezzetlerle sarılın. sakın dünya sizi ahireti kazanmaktan mahrum etmesin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün bir arkadaş diyor ki Allah kendisini hayır ihsan etsin hakikaten güzel düşünmüş. Güzel de ifadelendirdi. Ağabey ne zaman ki insanlar bol kazanmaya başladı, eğlenceye, zevki, sefaya düşmeye başlıyor. Diyor. Doğru bir tespit. İnsanın kazancı arttıkça, bu sefer hafif hafif eğlenceye ve bu eğlenme de o insanın imanının azaltacağı noktadaki eğlenmeleri, otellere plajlara birçok eğlence yerlerine gitmeye teşvik ediyor diyor. hakikaten diyor Müslümanındır vasat olması fakir olması kendisi için çok daha hayırlı insan şöyle bir düşünüyor kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ortam sahabelerin yaşadığı ortama baktığımızda hiç zenginlik var mı? Karnı taş bağlama var. Günlerce aç olmaları var. Sefere giden bir orduya dahi günlük bir hurmanın düştüğünü hiç biliyor musunuz? Sahabe bunu anlatırken tabiinden birisi bu da olur mu diyor. Ertesi günü bunu da bulamadık diyor. Sonra gittik gittik diyor. Allah diyor deniz kenarına bir balık atmış. Onu biz günlerce yedik diyor. O kadar büyüktü ki diyor. En uzun boyluğumuzu en iri devenin üzerine bindirdik. Onun diyor o süt kemiğinin altından geçti kafası gene değmedi diyor. Artık herhalde barınayı anlatıyor. Ve ondan diyor bu yedik. Sonra Medine'ye de gelirken biraz getirdi diyor. İşte diyor Allah'ın bize bu ikramıydı diyor. Allah onlardan razı olsun. İnsan bedenini bir şeylere hazırladığı zaman başına ne gelirse gelsin onda bir tahammül gücü oluşur. Allah bizlere mağfiret, mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne cehennemden kaçanın uyuduğunu ne de Cenneti isteyenin uyuduğunu gördüm diyor. Allah haktan ayırmasın bizlere. Allah bizi haktan ayırmasın. Ne cennete talip olduğumuzun farkındayız ne de cehennemden sakındığımızın farkındayız. öyle bir hale gelmiş gidiyoruz ki, ki sanki bir düdükte çöken bir düdükte yatan bir düdükte sürünen insanlar olmuşuz. Halbuki Allah Hazreti Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Öyleyse bu ibadet dediğimiz bizden sudur eden, her türlü söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktada hesaba çekileceğimizin ve hesap vereceğimizin şuurunda sorumluluğunda olalım. arkadaşlarım <gülüyor> Kardeşlerim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri aldınca gelip gidişinde senin akıl sahipleri için gerçekten açık ibretli deliller vardır. Diyor. Onlar ne yapar? Ayaktayken, otururken, yanların üzerinde yatarken Allah'a anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz sen bizi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur diyor. Zalimlerin 190'da. Yine kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu Kuvveti Teala de ki size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunun kullar için Rab'lerinin yanında cennetler var ki altlarından ırmaklar akar. İşlerinde ebedi kalmak üzere onlara hem tertemiz eşler var, hem de Allah'tan bir rıza var. Allah o kulları görür onlar ki ey Rabbimiz biz inandık, iman ettik. Artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru derler. Alimler 16 17'de. Allah bizi onlardan kılsın kardeşler. Yine Yüce Rabbimiz o çok merhametli Allah'ın fas onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam der geçerler. Onlar Rablarına secde ederler Kıyam ederek yatarlar. Onlar ki cehennem azabını üzerimizden sar derler. Doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir. Orası cidden çok kötü bir uğrak ve kötü bir kunaktır diyor Furkan Akmış işte. Başka bir ayette ise onun merhametini umarlar azabından korkarlar diyor İslah 57'de diğer bir ayette ise Rabbinin azabından korkarlar diyor 27. ve İbrahim'in 14'te bu makamından ve tehdidimden korkanlar içindir diyor Allah bizlere mağfiret etsin ateşten ve ateş ehlinden olmaktan derebiyorsunuz arkadaşlar. Allah Ali Selat ve en çok yaptığı duayı sizlere söyleyeyim. Ey Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Amin ya Rabbi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım cehennemin sıcağından sana sığınırım buyuruyor. Amin Yarabı. Bakın Cabir'den gelen bir rivayette Allah kendisine razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir adama şöyle dediğini söylüyor. Namazda nasıl dua ediyorsun? Adam kıyamet gününde şahitlik eder misin? Sonra Allah'ım senden cenneti diliyor. Cehennem ateşinden de sana sığınırım. Ama ben senin ve muazın bu gibi mırıldanamıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakma ırganmayı diyor. Ateşten Allahu u Teala'ya sığın cennete girmeyi ister. bizleri cennete girmeyi cehennemden sakınmayın esasız kardeşlerim. Aziz Salim, nerede yaşıyorsun? Ülkeni söyler misin? Tamam. Brüksel. Tamam. Brüksel'de Sedat'ı tanır mısın? Sedat, Sedat Kınay'ım Git onu dol, ondan al inşallah. Yoksa sen olmuş? Ne deyiz? İyi. Tamam yesterim git sandana. Arkadaşlarım, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi gelen birçok rivayete baktığımızda bizlere nasihat ettiği gibi bunun yanında birçok şeyi öğretiyor gösteriyor doğru anlamınıza sebep olacak dualar öğretiyor ameller öğretiyor Allah'ın, onu Allah Teala'dan cenneti isteyen, cehennemden sürekli sabah akşam Allah'a sığınanlardan bizlere eylesin bunlar basit dua da değil basit amel de değil eğer cenneti arzularsa cenneti istersek cennet bizim için süslenir cehennemden sakınır ateşten uzak durmayı Allah'tan dilersek cehennem de bizden uzak olur kardeşlerim onun için aleyhissalatü vesselam cennete onu ümit eden girer cehennemden ise korkan kişi kurtulur ve allah Teala merhamet edene merhamet eder diyor. Hadisi tekrarlayın mı kardeşlerim? Cennete onu ümit eden girer. Cehennemden ise korkan kişi kurtulur. Ve allah Teala merhamet edene merhamet eder diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere cennete gidecek ameli işleme nasip etsin. Hazreti Osman diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Ahirette hepimize görmeyi nasip etsin. Birlikte haşr olmayı nasip etsin. Kendisine eğer ben cennet ile cehennem arasında bir yerde olsam ve hangisine gitmem gerektiği emredileceğini bilmesem emredilmeden önce kum olmayı tercih ederdim diyor yani bu kadar azaptan korkan insanlardı kıtlık zamanı kervanla birçok buğday, arpa, un getirmiş medeninin tüccarları etrafını sarıyor bugün, bugün diyor hanginiz diyor en yüksek ücreti verirse ona bu kervandaki mana satacağım diyor herkes toplanıyor bugün bire 700 verene vereceğim deyince tüccarlar diyor ki biz buna güç yetiştiremeyiz sen çok pahalıcısın diyor ve o gün Osman Allah kendisine merhamet etsin kıtlıktan etkilenen ne kadar fakir insan varsa Medenede onların hepsini tek tek tespit ettiriyor getirdiği malı ölçtürüyor hepsini eşit olarak paylaştırıp kendi evine dili bomboş gidiyoruz ve en gün yedi yemeği vermiyor bunlar Allah'ın rahmetini istemek için cennetine talip olan insanların ameliyatidir ama bakın fitemle alakalı hadislere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle zaman gelecek ki diyor öyle bir zaman gelecek ki diyor birisi birine yardım etse ikramda bulunsa hemen ona bakacaklardır diyor onun bunda ne çıkarı var da bu buna yardım ediyor bakacaklar onu bulamadıklarında benaiye bak tuttu da malını falan yedirdi diyecekler diyor Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim bunlar söylemeye bile yok. dünya ehlinin ve ölmeyecek gibi yaşamayı arzulayan insanların düşünceleridir halbuki iman ehli olan insanlar Allah'ın kitabını okuduklarında direkt hemen kapağını ilk açtıkları yerde müminlerin vasıflarından birisi nedir hem yerler Allah'ın verdiği nimetlerden hem de Allah yolunda ne yaparlar infak ederler yedirirler Allah bu amelleri anlayanlardan gelirse Rabbimiz subhanahu ve teala mahşerde ey kulum ben acıktım beni doyurmadın ben hastaydım beni ziyaret etmedin ben susadım beni kandırmadın dediğinde oku diyecek ki diyor ya Rabbi ben bir kulum seni nasıl doyurayım seni nasıl ziyaret edeyim nasıl su vereyim falan kolum açtı onu doyursaydın onun yanı başında beni bulacaktın falan kulum hastaydı onu ziyaret edeydin, onun yanı başında beni bulacaktın falan kulum susurdu onu sulasaydın onun yanı başında beni bulacaktım diyor bununla alakalı bu meseleleri izah eden o kadar çok nas var ki kardeşlerim mesela bir kediyi bir şeyin altına hapsetip yiyecek vermeyen ve kendi imkanlarıyla da yiyecek bulmasına izin vermeyen bir adamın bir kadının cehenneme girdiğini okuduk değil mi bakın bir kediye hapsedip ölmesine sebep olan birisi cehennemi buyuruyor. Bir çölde bir kuyunun etrafında biri sarkmış dolaşan bir köpeği gören fahişe bir kadının kuyuya inip pabucuyla su çıkarıp bir köpeği sulamasıysa onun merhamete hidayete ermesine ve cennete girmesine sebep oluyor kardeşlerim. Allah yapılan her iyini iyilikle mukabele ettiği gibi yapılan her isyanısa miskinin cevap verir. Allah hakkı yarışanları, hakkı talep eden de ve Allah'tan korkanlardan eylesin bizleri. Kardeşlerim Yaratılanlardan hiç kimse cehennem korkusundan kurtulmuş değildir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın değişmez bir vaadidir. Kulları günah işlediği takdirde cezalandıracaktır. Şu şey müsaalemde. yeter mi? Yani, Devam Tamam. Tamam. Bakın, Rabbimiz subhanahu ve teala, işte bunlar, Rabbimin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka ilah edinme. Aksi halde kötülenmiş, ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın diyor İslahı 39'da. İşlerinden kim? Ben ondan başka bir ilahım derse, biz ona cehennemi ceza olarak veririz. Zalimleri biz, böyle cezalandırılırız diyor Enbiya 29'da. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah cehennemden sakınan cennete talip olanlardan eylesin. Sıttıklardan, şehitlerden, salihlerden eylesin kardeşlerim. Hepsi cehennem ateşinden korkuyorsa düşünün kıtlık zamanı insanların bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu bir ortamda Ebu Bekir Efendimiz diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Bir diyor dal yaş hurma bulmuştuk diyor. Su doldurduk bir ondan, bir ondan diyor alarak karnımızı doyurmaya çalışıyorduk diyor. Derken Allah Resulü geldi diyor Vesselam. Biliyor musunuz? Şu yediğini hurmadan şu içtiğimiz sudan şu teneffüs ettiğiniz havadan dahi hesaba çekileceksiniz diyor aleyküm selam sahabelerin bursaklarından hurma da suda geçmiyor arkadaşlar. Allah korkusu o kadar ağır basıyor ki hem kıtlık zamanı hem de az bir şey durmuşlar Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü o kadar tesir ediyor ki bazı sahabeler nefes alamayıp yere düşüyor. Ama onlara rahmet etsin. Allah onların tasdik ettiği gibi bizlere de tasdik etmeyi nasib etsin. Korku ve ümit meselesini dengeli bir şekilde kendimize öğretmemiz talim ettirmemiz ve bunun sınırlarını çizmemiz gerekir. Allah'tan gereği gibi korkma ve ondan ümit etmemiz gerekir. Birisi korkudan dolayı kulluk ederse o kötü bir kuldur. Birisi sadece ümit ederek kulluk ederse o da kötü bir kuldur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Muhammed ümmetinin içinde korkuyla sapan hariciler olmuş. Ümitle sapan da nörciye tayfası olmuş kardeşlerim. bizlerse tam ortada hem, hem korkan hem de Rab. birisi sırf korkudan kas katı kesilmiş kendinden başka hiç kimseyi müslüman görmeyen bir tayfi ne amelinde ne namazında ne bir anlayışında hiç kimseyi tanımayan kalbi kas katı olan insanlar bunları gören insanlar da ümitte o kadar aşırı gitmişler ki çamurdan dahi cıvıklaşmışlar. Aleyküm selamu bu ümitleri onların cehennem azabının bile sadece bir korkutma olduğunu ve öyle bir şeyin olmayacağını ve Allah'ın rahmetiyle herkesin cennete gireceğini iddia etmişlerdir. İşte imandaki bu anlayıştaki sakatlık bu müşkülaplar bu iki tayifenin de yanlış anlamasına, kas katı tayifenin çıkmasına, birinde de cıvık mı cıvık amelsizlik hastalığı olan toplulukların oluşmasına sebep olmuş. Allah orta yolu tutanlardan eylesin. Tirmizli'nin kitabı misali okursanız orada hakikaten bizlerle alakalı anlayabileceğimiz çok çok misaller var arkadaşlar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz diyor şirkin misali neye benzer? Birinizin diyor bir kölesi olsa deseniz ki işte ev, işte iş, çalış, kazan ve şurada yat. Getir ücretini öde, ben de seni azat edeyim. O diyor, gösterdiğiniz işte, işte çalışsa, sizin mekanınızda yatsa ve ücretini götürüp bir başkasına verse. Bundan memnun olur musunuz? Diyor işte şirkin misali buradadır şimdi bu misali şöyle bir yaşantımıza bir vuralım kardeşler aleyküm Allah'ın vermiş ol, bizler Allah'ın mekanında yaşayan Allah'ın nimetlerinden istifade eden ki nimetlerin en üstünü müslümanlıktır Allah bunu bizden almasın Rabbim sedel etmesin Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi bizlere nasip etsin bu kadar nimetin içinde her, şey, her şeyi o verdiği halde her sanatçının sanatını yaratan o olduğu halde bizler elimizdekilere bakarak benlik davasına gidip saparsak Allah'ın hidayet ettiğine kimse sattıramadığı gibi sattırdığına da bu noktadan sonra kimse hidayet edemez kardeşlerim. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri yerli yerince takdir etme ona şükretmekten alakalıdır. Aynen kurban bahislerine baktığımızda bunların ne etleri ne de kanları diyor Allah'a gider Allah sizin kalplerinize bakar kalplerinizdeki niyete diyor kardeşlerim kulluk belli bir ücret karşılığı tutulan işçinin yapacağı işe benzemez eğer iyi yaparsan ücreti şudur demek değildir Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini yapma, ne yediğini sakınma, iyiliği emretme, kötülükten de uzak durmalıdır. Rabbiniz Fana Kudret Aleyhınin sevilmeye, ibadet edilmeye layıktır. mükafatlandırma ve cezalandırmasına bakmaksızın ona yakınlaşma ve ona ulaşmak için vesilelere tutunmak gerekir. Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Birilerinin çıkıp da cennet cennet dedikleri birkaç köşken birkaç hurin isteyene olanların bana seni gerek seni sözleri ne kadar hafif alma değil mi? Biz Allah'ın razı olduğu ve bize verdiği her şeyden razıyız kardeşlerim. Allah bize cenneti versin. Cennette cemalini görmeyi nasip etsin. Allah'ın verdiği razı olduğu nimetleri hafife alma bile dinden çıkmak için yeterli bir müşkülardır. Kardeşlerim, Ümitle korkunun en mükemmeli sadece Allah'ın ile ilgili olup cennet ve cehennemde bulunan mahlukatla ilgili olmayandır. Korkunun en yüksek derecesi Allah-u Teala'dan uzaklaşma, öfkesine hedef olma ve ondan mahrum olmak korkusu olmalıdır. Allah bunu anlayanlardan eylesin bizlerim. Allah-u Teala'nın bu merhaleleri kendi düşmanlarının cehenneme maruz kalmalarını belirttiği ayet kelime kerimede olduğu gibi bakın ne diyor Rabbimiz hayır şüphesiz onlar o gün Rablarından mahrum kalacaklar son yollar şüphesiz cehenneme sürülecekler diyor mutafifinde Allah bizleri cemalinden mahrum etmesin kardeşler. cemalinden mahrum kardeşlerim Allah cehennemden korkmayı ateşten sakınmayı nasip etsin. Korkunun miktarı kişiyi farzları yapmaya ve haramlardan sakındıracak kadar olan miktarıdır. Her şeyin vasatı olduğu gibi korkunun da vasatı var kardeşler. Aşırı giden insanlar her meselede sattığı gibi aynen korkuda aşırı giden insanlar da harici taifesinin huylarına, ahlakına, itikadına düşmekten kendilerini alıkoyamazlar. Rabbim Subhanu Kuvveti Her şeyi hakkıyla anlayanlardan eylesin. Zaten kalpte Allah korkusu oluştu mu? Onun heybeti, büyüklüğü, göze de Dilinde vücudun bütün azalarına da yansır kardeşlerim. Düşünün, gözünü haramdan sakındırır, dilini gıybetten, kötü sözden sakındırır, kulağını şarkıdan, türküden, Allah'ın haram kıldığı her türlü şeyden sakındırır, ayağını Allah'a isyan edecek her yoldan uzak tutar, elini Allah yolunda kullanır yani bütün azalarına korku yansır. Ama Allah korkusu oluşmazsa bu sefer bunun tam zıttı olur. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Ve ey inananlar kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun ayetini anlayanlardan eylesin Bakın bu ayet-i bir gün Ali sallallahu ve sallam efendimiz ashabına okuduğunda genç olan birisi yere yığılıp bayılıyor. Allah resulü Ali sallallahu aleyhi ve çocuğun kalbi üzerine koyduğunda bir de bakıyor ki kalbi atıyor. Allah resulü diyor ki Ali sallallahu ve sallam ey genç la ilahe illallah dedir. Genç Kendine söyleneni tekrarlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetten müjdeliyor. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. O bizden midir? Aleyhisselatü Vesselam. Allahu Teala'nın bu müjde benim karşıma çıkacağından çekinen ve benim tehditlerimden korkanlar içindir. İbrahim'in 14. ayeti duymadınız mı? Buyurun. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Allah bizi onlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Allah'tan. Kardeşlerim, müminler kendilerinden işitme ve görmelere gitmiş artık bilmeyenler onları hasta zanneder. Onlarda öyle kalpler vardır ki Allah korkusundan kalpleri titrer. Allah'ın bir ayetini işittiklerinde onların yüzleri sararır ve Rab'larını razı etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama Allah'tan ümidi kesmiş, Allah'a sırt dönmüş ve işlemiş olduğu günahlarla Allah'la arasını zayıflatmış olan insanlarınsa işte bunların ne söylersen söyle ne okursan oku onlara hiçbir şeyin tesir ettiğini göremezsin. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın kitabında da buyurduğu gibi onlarla diyor yani o kafirlerle diyor o Anlatılan şeylerin misali çobanın hayvanın misaline benzerdir. Çoban hayvanlara doğru seslenir. Hayvan kafayı kaldırır indirir. Diyor. Çobanlık yaptıysanız bunu bilirsiniz. İşte kafirler de böyle Yani onlara bir şey söylesem de duymazlar. Baksarla anlamazlar onun önünde bir set vardır diyor kardeşlerim her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar ve ana baba neyse onların etkilediği yetiştirdiği şekilde devam eder ve mükellef olduktan sonra ise artık seçme hakkına sahip olan insanlardır öyleyse yaşantımıza dikkat edelim hiç kimse kafir olarak doğup, kafir olarak yaşamaz kardeşlerim. Günahları bir bir üst üste koyduğunda, insanın kalbi katmerleşir, kemer tutar ve artık hakka giden yolu bulamaz. Nasihat almaz, Allah'a karşı da itaatli olmaz, boyun eğen olmaz. Dünyaya dalanma onlara bir nasihat etsen, Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, ne oluyor ki onlara diyor, nasihat edildiğinde aslandan ürkmüş yaban eşekleri gibi kaçıyorlardır. Allah bizi onlardan kılmasın. Allah bizleri sen nasihat et. Muhakkak ki o mümin olan anlar diyen, bölüm eğen, Allah'tan korkan, şeytanın vesvesesini uysa dahi hak kendisine geldiğinde ona dönenlerden eylesin. <gülüyor> Kardeşlerim yaşantımıza amellerimize arkadaşlarımıza ev hayatımıza hepsine dikkat edelim. Aleykümselam Allah'a emanet neden dikkat edelim? Kardeşlerim, aldığımız bir para'dan, yediğimiz bir hurmadan, içtiğimiz bir sudan hesaba çekileceksek, öyleyse hesaba çekilecek bir şeyin muhakkak dikkati de gerekir. Nasıl ki yola çıktığınızda erkek olsun, kadın olsun, saçından tutta paçasına kadar sokağa çıktığında bir şeylerini düzeltip çıkıyorsa Allah aşkına iç aleminize de öyle dikkat edelim. Gözümüzü sakındıralım. Kulağımızı haram olan şeylere tıkayalım. Gözümüzü hak olana dikelim. Kalbimiz onunla meşgul olsun ayak kayıra gitsin, bütün azalar ona hizmet etsin. Ama işlenen günahlar debdebe, şan şöhret peşinde gitme, Bunlarsa vücudun ateşe girmesine sebep olur kardeşlerim. Belki bildiğiniz bir hadis, İnşallah sohbeti hatırlatacağım bir hadisle noktalayıp Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin belki hepinizin bildiği bir hadis ama hatırlatmak her zaman hayır getirir Enes'in Allah kendisinden razı olsun naklettiği bir rivayette bir gün namazdan sonra diyor bir adam geldi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hırsızlık yaptığını ve kendisinin bu hırsızlığa karşılık cezası neyse çekmeye geldiğini söylüyor. Biliyorsunuz Rabbimiz Subhanahu Kuvveti Maide 38. ayette hırsızlık yapan erkek veya kadının elinin kesilmesini emrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede, neyi çaldığını sorduğunda falan kabilenin devesini çaldın diyor. Adamı tutun diyor ve o kabiliye adamlar gönderiyor. Sizin diyor devenize bir şey oldu mu? Adamlar filan tarihte bir deveniz kayboldu ama akıbeti nedir bilmiyoruz diyorlar. Allah Aleyhisselatü Vesselam kesin adamını eline diyor. Bakın Enes burada ne diyor. Adam diyor o kadar sakindi ki o kadar soğuk kanlıydı ki diyor ben diyor bunun aklından şüphe ettim diyor. Çünkü bu kadar sakin olması mümkün değil diyor. Adam diyor bir şeyler mi yıldan diyor. Kulak verdim ey el. Allah'a hamd olsun ki artık senden kurtuluyorum. Eğer sen bu bedende kalmaya devam edeydin, bütün bedeni helak edip ateşe götürecektin. Allah'a hamd olsun ki bugün ben senden kurtuluyorum, diyor. Allah onu da bizleri de mağfiret etsin. Onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere de nasip etsin kardeşlerim. Öyle bir ortam oluşmuş ki, şeytan vesvesi vermiş, galebe çalmış ama buna rağmen Allah'a dönmeyi tövbe etmeyi ve bunun karşılığında hat uygulanıp ondan kurtulmayı söylüyor. Verim yerini yolcu. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim hakta Yarışmayı etsin. Şeytan insana vesvese verdiğinde tekrar hakkı hatırlayıp ona dönenlerden eylesin. Şükran ki Allah'ın verdiği la ilahe illa ve aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.